e, konusuna geldik. Onlar içerisinde şirkten bahsettik. Sonra anaya babaya itaatsizlik konusu. Onun üzerinde de bir program konuştuk ama muhterem hocam o programın e, bitişi sırasında e, dediler bir e, güncel problemlere temas edelim. Onları konuşalım. Yani aile içerisinde ee, ...evlat, anne baba ilişkisinde ne tür problemler yaşanıyor... Ee, ...artı bir mevzu olarak e, gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide e, ilişkilerinde ne tür problemler yaşanıyor... ...hakikaten problemin gittikçe derinleştiği e, bir alandan söz ediyoruz... ...onları bugün konuşacağız inşallah... Önce ben hoş geldiniz diyorum hoş bulduk, e, hocama hocam. Nasılsınız hocam iyisiniz inşallah Allah afiyet desin Hocam Allah razı olsun Allah afiyet versin inşallah Evet hocam yani siz tabi Hani insanların müracaat ettiği de bir insansınız i̇şte o. o vasfınızla yani problemlerin önünüze yığıldığı Onları toplu olarak da gören bir insansınız ne tür problemler yaşanıyor? Oradan başlayalım isterseniz bu aile içinde anne baba <gülüyor> evlatlar gelin kayınvalide damat vesaire alanları aslında gittikçe daha dikenli hale gelen bir alana dönüşüyor. Yani bir aile Bakanlığına dönüştürmeyelim de hocam. Kankamayız Doğru aslında, <gülüyor> aslında aile Bakanlığı'nın kurulmasında da onun şeyleri var yani evet. değil mi etkileri? Yani problemli bir alan olması hasebiyle Şimdi hocam, önce dilerseniz yani bir çocuk yaramazlık yapıyor, işte bardağı kırdı, annesinin sözünü dinlemiyor, bu boyutu ele almayalım. Biz. Tabii yani, ki. Tabii ki. Bu boyut değil. Çocuğun yaramazlığı konusunu konuşmuyoruz. Akıl insandan. Yani reşit. Insan. Reşit olduktan evet. sonra devam eden Problemlerden evet, konuşuyoruz. Insanı doğurduğuna, doğuracağına pişman eden e, olaylardan. <gülüyor> konuşmamız evet. lazım. Esasen bir annenin, bir babanın çocuğunun işte beş yaşındaki cam kırması, vazoyu devirmesi, misafirin yanında yemeği dökmesi. Bunlar tatlı hatıradan başka bir şey evet. değil. Bunlar o an üzer, sonra da neşeye dönüşür. Bunlar, yani bunlar zaten çocuk bunlar yapmazsa bir problem mi var? Çocuğu doktora götürmek lazım. <gülüyor> evet. Böyle yapmayan çocuk. Yani robot çocuk doğru doğurmuyoruz. Evet. Bunu konuşmayalım. <gülüyor> Bunun ötesinde dört sorun, anne baba çocuklar arasında e, yani 25 yaşına gelmiş bir çocuk, 55 yaşına gelmiş bir baba işte bir kız, bir anne e, aile sorunu veyahut evlatlarımızdan hayır görmeyi engelleyen sorunlar dediğimizde 1-2-3-4 diye binlerce madde sayabiliriz ama 4 başlıkta toplamamız bunları mümkün evet. birincisi e, nesil farkını e, Sorun olarak görüyoruz Yani İstanbul'a Komşusunun ayakkabısını emanet alıp Gelmiş bir anne baba İstanbul'da e, Ayda iki ayakkabı değiştiren Bir çocukla Aile hı. kurmuş oluyor Nesil farkı var Daktilo tanımayan anne babanın çocuğu Bilgisayar mühendisi hı hı. Evet e, Gazeteyi sadece şehire gittiğinde Paketlerde gören bir aile Medya ile hayatını yönlendiren Bir çoluk çocuğun evet. babası Yani nesil farkı var de, Deyim yerinde ise e, Yani Çağ farkı da diyebiliriz Bu bizim çağımızda çok korkunç Boyutlara ulaştı yani Eskiden de tabi bu bir yaş farkı değil Değil, değil mi? Yaş, yaş farkı, farkı değil. değil Son 20 senede insanlık evet. Çıldırdı teknolojide Evet. Yeni bir hayat tarzı oluştu Yani ben Şöyle bir örnek vereyim 1972 veya 73 yılında veya 74 yılındaydı ee, nenemin işte bir Trabzon'a gezmeye gittiğimiz bir zamanda pazar günü bugün hadi pazara gidelim dedi ben de alt sevinçle gittim meğer pazar dedi 7-8 kilometre öte bir yolmuş dağ evet. patikalarından yürüdük <gülüyor> gittik filan nenem orada görüşecekleriyle görüştü tuz aldı bir şeyler aldı geri geldik bu ne biçim pazar dedik evet. Şimdi bu bir nesildi. Evet. Bir nesil de evde mi oturacağız? Hadi AVM'ye şuraya diye. Hı yani hı. alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir zaman. Evet. Bir de kadının tuz almak için pazartesi gününü beklemesi gereken bir zaman. Tamam. Nesil farkı. Çağ farkı der. ça farkı, nesil evet. farkı, yaşam tarzı farkı bu bir. Şey vardı hocam. Yani mesela eskiden okuma, yazma bilmek Değil mi? Yani işte ABC'yi Çözmek anlamına geliyordu ideyi, Şimdi okuma yazma bilmek Bilgisayarı bilmek O da değil bilgisayar şifreleri şifre, bilmek evet. Artık bilgisayarda da kilitli Yok kilitli tuşlar var evet, Bilmem evet. yani şifre bilme Dikkat edin devlet kurumları bile Eskiden üstadım Yolsu elektrikti YSE'ydi PTT'ydi filan 3-4 kavram vardı evet. Bütün devlet kurumları bile kısaltıldı şimdi PSYK evet. diyor mesela <gülüyor> Evet yani çok enteresan bizler, bir dünya Bizler aşağı yukarı İşte bu bilgisayarın şunun bunun içindeyiz Yani teknolojinin içindeyiz Ama bizim bile çocuklarımızla Bu teknoloji bilgi alanında Farklarımız var Yani onlar bizden daha iyi Bazen bakıyorsunuz Henüz blue yaşına girmemiş bir çocuk bile Mesela bir cep telefonunun Marifetlerini Babasından dedesinden daha iyi Bilebiliyor yani böyle bir bu iyi mi kötü mü onu sonra göreceğiz. Evet ama. yani iyi kötülüğü <gülüyor> değil ama sorun olarak evet, so var. Evet, evet. bir ha, sorun bir çıkarıyor ortaya var. çok önemli. Evet. Birinci fark bu Üstad evet. bir nesil bir çağ farkı var. Evet. Bu tavırlara yansıyor. Ee, bu sosyal ilişkilere yansıyor. Mesela bir e, sıla Rahim konusunda e, e, bir önceki nesil halam diyordu evet. ve ağzı kilitleniyordu. ...yani halanma gidecek ne buluyorsunuz... ...diyen bir nesil hı hı. çıktı ortaya... Yani ...bir çağ idraki farkı hı hı. oluştu... ...bir... ...ikinci olarak... E... ...şöyle bir şey de sorulabilir mi hocam... ...ya mesela bundan... ...işte 20 sene evvel ya da 50 sene evvel de... ...insanlar arasında... ...nesil farkı vardı... ...yani gençler vardı... ...yaşlılar vardı... ...ama o dönemde biz böyle bir nesil farkını... ...problem olarak... Görmüyorduk. Göremiyorduk. Ee, Neden? Neden? Evet. Neden? Çünkü bir gencin sıla rahim Rahim açısından kusuru, ebeveynine karşı kabahati, dedesinin önünde ayak ayak üstüne oturması, onun toplum tarafından bir tür dışlanması gibi bir sonuçtu. Evet. Çağ farkı vardı ama alttaki çağın üstteki çağa hürmeti de vardı. Evet. Şimdi herkes müstakil, yasal haklar, işte örf herkesi bir küçük devletçik haline getirdi. Evet. Herkes hakkından, hukukundan konuşuyor. Yani bir çocuk mesela siz ben filan okula okuyacağım, gazeteci olacağım diyemezdiniz babanızın önünde. Şimdi 10 yaşında çocuk e, babasına şöyle olacağım, sen gerekli hazırlıkları yap diye talimat verebiliyor. Evet. Yani uçurum yoktu, fark vardı. Fark Şimdi vardı. bu fark uçuruma dönüştü. Evet. Bir ikinci bunların noktanız, belki nasıl problem haline geldiğini yo, bu biraz sonra saptırmadeler. Sonra ne evet, yapmamız heh, gerektiğine döneriz evet. inşallah. İkinci sorun sorunların nerede toplandığını çözmeye Hı -hı, çalışıyoruz. Evet. İkinci sorun e, bu yalnız Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir sorun. E, bir e, kümese yabancı bir tavuk bir horoz girdiğinde. Doğal olan orada bir çatırdı kütürtü çıkmasıdır <gülüyor> Yoksa oradaki tavuklar ve horozlar ölüdür veya boştur o kümesi. Evet. Yani mümkün değil öbür türlü Yani üç bir farklılık varsa Yeni birisi geliyor evet. Dolayısıyla evlilikler yeni birinin gelmesi anlamına geliyor ee, Yani 3-4 gelinin aynı evde bir kaynananın kaynatanın emrinde Bir çete gibi çalıştıkları bir zamanda Belki bu idare edilebiliyordu bir nebze. Ama şimdi artık e, kümesimize ikinci bir tavuk veya horozun girmesine karşı e, müsamahası yok kimsenin. Evet. Yani genç kızların ilk tanışmadan şartı annenle babanla mı duracağız? Evet. Annem baban bize ne kadar ziyarete geleceğe dönüştü bu şimdi. <gülüyor> evet. Yani on sene önce annenle babanla mı duracağızdı, Şimdi annem baban ziyarete gelecek mi? İkide bir? Bizde kalacaklar mı hiç? <gülüyor> Ki bu yani evlerimiz teşbih için kullanıyorum tabii bir kümese benziyor. Ne yabancı bir horoz sokuyoruz oraya ne yabancı bir tavuğu sokuyoruz Yumurtlamıyorsa yumurtlamasın bizim tavuk burada dursun gibi bir mantık. En büyük sorunların başında evet. e, e, evlerimiz yaşlı başlı Hacı Efendi olan babalarımız dedelerimiz bile başkasının doğurduğu bir kızı evladı gibi barındırma kabiliyetinde olamıyorlar. Evet. Biz kızımızı verdik dolayısıyla Allah bize bir erkek evlat daha nasip etti. Damat değil evladımız. Düğüne kadar diyorlar. Evet. Biz damat almıyoruz canım. Biz evlat, evlat alıyoruz diye beydebiyat alışmış herkes. İşte bir çocuk daha alıyorum kendime gibi. Fakat bu çocuğun üveylik sınırlarının ötesinde bile bir dışlanmışlığı oluyor. Evet herkes diyecek ki bize iyisi rastlamadı. Ama senin de iyi olmayanı idare etme kapasiten olmadığı ortaya çıktı. Evet. Herkes çocuklarımın önünde pes edecek bir damadım olsun, bir cariye gibi kızımız olsun, gelinimiz olsun e, düşünüyor. Herkes karşı tarafın e, toleransını bekliyor. bekliyor. E, herkes böyle beklediği için de ortak nokta olmuyor ailede. Doğru, evet. İkinci sorunumuz da bu. Evet. Ailelerimiz ailede doğup büyümeyene tahammül edemiyor. Misafir olarak bile tahammül edemiyor. Yani sadece benzetme bakımından kullandım. Bir horozun eski bir kümese girmesi gibi bir olay bu. Horozlar dövüşmedikçe bir horozlardan biri pes etmedikçe gürültü bitmiyor. Evet. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bunun şey boyutunu yani o kümese giren <gülüyor> aileye yeni katılan insanın Kız veya erkeğin Gireceği aileye uyum Hazırlığı Ayrı bir problem olarak mı Şey yapıyorsunuz bu problemin yani sanır. bunun çözümü ne yapabileceğimizi Hı -hı. ayrıca konuşacağız evet. Sorunlar nereden kaynaklanıyor evet. Yani aileler niye Hı -hı. dağılıyor tamam. Niye huzursuzluk oluyor evet. Bu, bunu Çocuklar anne babaların dertleri ne aslında evet, evet. Yani anne baba çocuğundan niye soğuyor Beni başkasının doğurduğu kıza feda etti diyor Evet Beni işte çiğnedi Kendi gönlüne göre biriyle evlendi Evlendi diyor yani evet. Burada büyük sıkıntılar var Biraz da Konuşurken söyleyeceğiz inşallah Anneler babalar Çizgi ötesinde de yaşamak istiyorlar hı hı. Yani Mesela çocuğunu evlendiriyor 60 yaşında bir baba anne Kendi zevklerine göre evlendiriyor evet. Yaşayacak olan çocuk Zevki belirleyen Anne olmaya kalkıyor Burada bir e, yasal olmayan diyelim hak kullanıyor anne Yani bu, bunlara ayrı ayrıca bahsederiz evet. e, Üçüncü olarak da ailelerimizde anne babalarımızın e, doğurduklarından hayır görmemeleri diye özetleyebileceğimiz neden çevre meselesidir evet. Çünkü insan olarak biz kaşık tutmayı bardak kullanmayı Çevremizden öğreniyoruz. Yani aile çevremizden. Şu Görgü çevremiz. dediğimiz. Gör, görgüden. Evet. Yaşam tarzımız da evet. ailemizden öğreniyor. Bir çocuk elli haneli bir köyde. Akşam yediden sonra kimse sokağa çıkmıyor. Herkes evine kapanıyor kültürüyle yaşadığı zaman. Kolay kolay akşam dokuza kadar sokakta kalamaz. Evet. Kimse kalmıyor sokakta çünkü. Ama aynı çocuk şehire gelir de. İnsanlar on bire kadar on ikiye kadar dolaşıyorlar da uyumak için eve gidiyorlar görürse bir hafta sonra o da öyle yapmaya başlar. Ya yani da hep evde kalıyorsa o da yani e, o da evde toplumu kalıyor. Toplumu idrak edememiş adam yani gibi. Yani antisosyal, -sosyal, antisosyal anti -sosyal sosyallik diye parçalanmıştık. Hangi evet. çeşidi olursa olsun. Evet. Dolayısıyla oturduğumuz semtler çok önemli. Evet. Şimdi sırf apartman kalitesinden dolayı site kültürü diye bir kültürden Dolayı yani site kültürü Nedir diye ben çok merak ederdim Sonunda öyle bir yere zorunluluktan Dolayı annemin rahatsızlığından Dolayı taşınmak durumunda Oldum bir tür mecburiyetten Nedir bu diye merak ettim Güvenlik diye bir şeyden söz ettiler Ya devletin canını kurtaramadığı bir dünyada Kimin güvenliği var? <gülüyor> Efendim Sabah ve öğlen 3'te Kapıcı geliyor Bir şey istiyor musunuz? Akkala gideceğim değil mi? Site zevki buymuş meğer ki evet. Bir de Kimsenin kimseye selam verme e, görevi yok. Selam yasak. E, alimallah, bu buysa böyle bir hayat tarzı kimsenin kimseyle selamlaşmadığı bir irtibatın olmadığı e, bir dünya e, kötü bir çevre. Çocuklarımız böyle bir çevreye gelince yani site diye bir apartman kuruyoruz ama Sıla-i Rahim de olmuyor böylece o sitede. Evet. Anne babanın da hakkı hukuku olmuyor böylece. Evlat da Zaten bir paket gibi bir yere konuyor Hocam alınıyor. görüyorsunuz hmm. iç içe e, sorunlar yumağı Değil mi iç içe Yani ama, bir aileden ama... yola çıkıyorsunuz ama Ne bileyim bir e, Çevreyi de tartışıyorsunuz Hocam fırını konuşuyoruz ama Tarladaki buğdayı Fır, konuşmadan evet. nasıl fırını Doğru, konuşacaksınız Aynen öyle evet. Tarladaki buğdayı fırınsız ne yapacaksınız evet. Yani hayat bir bütün hocam bütün, evet. Bu yüzden dinimiz İslam'a yapılmış En büyük hıyanetlerden biri de İslam'ı bir köşesinden tutup kaldırmaya çalışmaktır. Yani sadece bir köşesinden. Sadece bir köşesinden. Evet. Yani sadece siyasetinden alıyorsun. Hı hı. Sadece faiz haramdır deyip oradan alıp bırakıyorsun. Sadece namazından alıyorsun. Sadece, sadece, nam evet. sadece nikah. Umresinden alıyorsun ha. mesela. Veyahut İslami bir hayat için nikahla evleneceksin diyorsun. Sonra ne olacak? Evet. Yani nikah başlangıçta. Bu tür sorunlarımız evet. hep iç içe. iç içe. Onun için evet. hayat nasıl bir bütünse din de bir bütün olmalı e, Hayata bakışımız da Bir bütün perspektiften evet. baştan ifade etmiştim Yani günah konusunu mesela Toplumsal zeminle Birlikte de konuşmak Lazım diye evet. yani işte evet. o toplum yapısı mesela Günaha yönlendiriyor mu Yönlendirmiyor mu Yani bir insanın Günah alanından kaçması Aynı zamanda belki Toplumu ıslah etmek gibi bir misyonu da getiriyor. Elbette. Yani, evet, iç içe. yani, yani şimdi üçüncü sıkıntı evet, dediğimiz çevre, çevre evet. sıkıntısı. Yani siz çocuğunuzu ciddi bir şekilde yetiştiriyorsunuz, anne baba dikkat ediyorsunuz. Sonra sizin evinize akrabalar geliyor iki gün misafir kalmak için. Bütün emeğiniz çarçur olup gidiyor. Yani evet. Sağlıklı yetişiyorsunuz ama mesela bulaşıcı hastalığı olan birisi geldiğinde evde herkes grip oluyor, bulaşıyor hastalık. Evet. Ee, ahlak da böyle, din de böyle. Yani mesela çok basit anlaşılır bir örnek vereyim. Ee, benim çocuğum veya sizin çocuğunuz e, anneciğim, babacığım diye hitap ediyor. Siz sofraya oturmadan oturmuyor. Evet. Ee, siz başlamadan başlamıyor. Siz de canım evladım diye o ağzına lokma koymadan... Sizde zevk alan karşılıklı bir hürmet ve merhamet evet. ikisi arasında gidip geliyor merhametle hürmet karşılıklı alınıp veriliyor Öbür taraftan misafirliğe gidiyorsunuz 3 gün yahut da 2 aile birleşip kapıcıya gidiyorlar işte evet. filan tatili beraber yapalım Hatta çok üzücü bir şey söylüyorum böyle kar olduğum bir şey bu 5 mümin kardeş birleşiyorlar... ...ailece umreye gidelim umreye diyorlar... Gidiyor. ...ikisinin ailesi dağılıp geliyor... <gülüyor> ...neden? Orada bakıyor ki çocuk... ...baba sen bizi Türk lokantasına götürmedin Mekke'de diyor... ...tamam yavrum diyor... ...e şimdi aile ortasında... ...arkadaşlar ortasında... ...15 yaşında bir çocuğun... ...çivi gibi bir lafı babasına batırdığını... ...öbür aile... olan ...biz babamızdan harçlık isteyemiyoruz bak ya... Evet, ...diyor... Evet. Bu aslında hiçbir şey olmamış gibi zannettiğimiz şey değil. O çocuğun asiliğinin doğumunu şeytan Mekke'de atıyor, Umre'de atıyor ya hem de. Evet. Şimdi çevre dediğimiz çok basit değil. Bu sebeple Umre'ye gideceksen bile yalnız git diye geliyor <gülüyor> benim Kimseye tatille gitmedi ya da çok ciddi bir endişenle senin ailende kaybetmek istemedin, çocuklarının saygısı, baba heybeti. Öyle olmayan bir aileyle bir çay bile içmeyeceksin demektir bu. Evet. Çünkü çocuk e, kaşık tutmayı görerek öğrendiği gibi babaya diklenmeyi anneye şit diye çağırmayı da arkadaşımdan evet. öğrenecek. Evet. Ya da senin babana yaptığın e, misli bir muameleyi örnek alıp sana aynısını yapacak. Evet. O sebeple görmeden bir şeyi çocuğun icat etmesi mümkün değil. Bu görmede çevre denen yerde oluşuyor. Yani bizim ucuz daire... Geniş daire Depreme dayanlıklı daire Aramadan önce Çevresi ne olan bir daire aramam Belki bir barakada oturmak Evlat yetiştirme derdi olanlar için evet. Bir barakada oturmak Çok iyi bir plazada oturmaktan daha iyi bu açlığın Bakıldığında evet. yani yani. Ev almak komşu Hı. al gibi Yani bize, bunu söyleyen evet. mümin, Allah rahmet etsin çok evet, güzel bir şey evet, söylemiş evet. Yani evden, evden önce komşu almak Lazım evet. ee, Bu Evet. Efendimizin meşhur bir hadis-i şerifi var ya hocam onu hatırlatmaya da vesile oldu Allah razı olsun. Yani kişi arkadaşının dini dini halili evet. Arkadaşının dini üzeresin sen. Evet. Yani sen arkadaşının anne baba saygısı olmadığı bir ortamda ya da çocuklarına merhameti olmayan bir anne babanın seninle arkadaş olmasından etkilenmemen mümkün değil. Evet. Bu sebeple çevre çok önemli. Aslında bir de şu var hocam Şimdi belki küçük çevrelerden bahsediyoruz Yani hani komşu, arkadaş, dost çevresi Ama bir de hani global çevre var Küresel çevre Yani iklim olarak bizi kuşatan çevre Medyayla, okullar şununla Bununla kuşatan çevre Yani oraya baktığımızda Yani o küçük mesela birbirine uyumlu çevrelerin bile daha geniş anlamda kuşatıldığı gibi bir gerçekle karşı karşıyayız yani. Zaten içime hiç sinmiyor hocam. <gülüyor> diyorlar ya e, köyleşti dünya diyorlar evet. bir köy oldu. Bu sözü ben hepiniz avucunuzun içindesiniz diyorlar diye algılıyorum. Evet ben. maalesef yani. ama. Evet. Dünya teknolojik olarak e, İngiltere'deki bir maçı evet. hemen sizin önünüze getirdik evet. Köyde, Bunu köyleşmenin e, kastedilen yönü olarak anlamıyorum bütünlüğen. Avucumuzun içindesiniz köyde dürbünle bakınca hepinizi görüyoruz demek ha. istiyorlar diye vehmediyorum herhalde ben. Evet. Herhalde evet. evhamdır benimki yani. Evet. Yani ben şuna şöyle hmm. mesela bizim bu oturduğumuz stüdyo teyzit edilmiş bir stüdyo ama bu şeyler işte radyoaktif dalgaların falan buraya sirayetini önlemiyor. Tabi. Bizim, de ee, bizim de dışarı sızırmamızı önlemiyor. Bizim de önlemiyor elhamdülillah. Ya yani biz de bir dünyada <gülüyor> çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Başkaları da çevre oluşturuyorlar Hakikaten bizim iklimimizi onlar mı belirliyor Sosyal iklimi Biz onlarınkini mi belirliyoruz Böyle de bir soru var aslında Müslümanların Maalesef. önünde evet. Şimdi burada anne babanın çocuklarla Sorun yaşamasının evet. dört nedenini oturtmak istedik Dedi ki bir nesil farkı çağ farkı ortaya çıktı evet. Bir yabancı kızı Gelin olarak yabancı başkasının doğurduğunu çünkü yabancı olmayanla evlilik olmaz damadı eve almak kapasitemiz daralıyor gitgide evet. kimse kimsenin kahrını çekmiyor evet. e, hatta insanlar yabancıdan kız almayalım e, kendi ailemizden alalım mesela kuzeninle evlendiriyor bu sefer üste doğru aileler kavgaya başlıyor evet, gibi maalesef, oldu evet. üçüncü olarak da çevrenin aktif bir evet. etkisi var dedik dördüncü olarak dördüncü, da evet. eğitim çocuklarımızı değiştiriyor evet. doğurduğumuz 7-8 yaşına getirdiğimiz çocuğa boya sadece dış boya da değil iç kan hücrelerine varıncaya kadar eğitim her şeyi değiştiriyor Şimdi okullarda sadece anneler gününde işte Hülya annesine hediye verirken diye çizilmiş bir çocuk resmi anne sevgisi için yeterli değil evet. Eğitim iki şeyi kastediyorum eğitim bir e, lokal eğitim okul eğitimi iki e, dış dünya eğitimi medyası vesairesiyle evet. televizyonuyla yani iki türlü eğitiliyoruz biz bir okullarda, binalarda eğitiliyoruz... ...bir de cep telefonundan, bilgisayarından... ...televizyonundan, gazetesine, dergisine... billboardlardaki ...bu sokaklardaki reklamlara kadar... ...ki asıl eğitim tarzlarından biri... ...o sokaklardaki bir, bilbordlar... ...bürüyor adeta... ...adeta yani her yer okul bir türlü... Evet, ...her yer evet. okul... ...dolayısıyla doğurduğumuz çocukları... ...bir zaman sonra... ...doğurma maksadımızın dışına götürüyor hayat. Evet. ...okullar... Yani okullarda anne sevgisi diye bir paragraf var Türkçe dersinde hayat bilgisi dersinde ama doğduğu günden beri çocuğa sen hür bir insansın tek başınasın adam ol yasalar sana şöyle hak veriyor diye yapılan telkinlerden sonra ben ve ben başka kimse yok dünyada bir ben bir de benim gölgem diye evet. anlayan bir çocuğa anneler gününde annene çiçek ver diye bir şiir söyletmenin ne değeri olacak yani bu evet. 364 günü istisna gibi giriyor hayatına 364 gün çocuk hür bir sultan. Evet. 365. gün annesine çiçek verecek sadece zaten evet. başka bir görevi de yok. Evet. Bir bu düzeyde eğitim almış insan bir de Allahu Teala'nın benden sonra en büyük göreviniz ananız babanıza hürmet etmektir dediği şey. Yani her halükarda dört şeyi müsaade ederseniz tekrar özetleyelim. Bir çağ farkı Evlerde evet. sorun oluşturuyor. İki e, yeni gelen gelin yeni alınan damat e, uyum sağlayamıyor veya uyum sağlaması için bir tolerans verilmiyor büyükler evet. tarafından. Bunayrı eten gireriz. E, çevremiz ciddi bir şekilde bizi de çocukları da başka insan yapıyor. E, betona mahkum hale getiriyor. E, ve dördüncü olarak da bir eğitim e, faciası yaşıyoruz. E, kulluk Dışında kendi humanist duygularını sürekli sulayan Yani bir humanizm diye bir bitki bitiriyoruz Onu da sürekli suluyoruz çocuğun kafasında Sen şusun sen şusun Mesela şöyle bir örnek verelim Kısa bir ara vermemiz lazım yani İsterseniz örneği verin ondan sonra ha. ara verelim Yani şöyle bir soru mesela 7 yaşındaki bir çocuğa ee, ne olacaksın sorusuna Pilot olacağım evet. diyorsa Bu bir faciadır neden Babama sorayım ben pilot olmayı Düşünüyorum demesi gerekirdi 7 hmm, yaşın, yani yaşında 7 pilot... yaşında istiklali <gülüyor> olmamalı Bir çocuğu evet, İradesi olmalı istiklali olmamalı evet. Değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Hocam aslında dört sorumlu alanı, neredeyse bizi de kuşatmış olan alanı evet. dile getirdi. Hani nasıl savunulabilir bu kuşatılmışlık içinde? İslam'ın o insandan beklediği insani çerçeve nasıl bulunabilir? Onu kısa bir aradan sonra konuşalım hocam.